Ne zaman ki güzellikler istedin Ne zaman ki insan onurunu kurtarmak Ve ne zaman karar verdin mazlum olmaya İşte o zaman yağar tepene zulümler Kaldıramazsın kafanı Yağar da yağar Küfürler, illetler, belalar Tutunmak istersin vururlar Tutunup da kalkmak istersin ...konuşmak istersin son bir kez... ...vururlar... ...oysa sen... ...ne gözyaşı istersin... ...ne kan... ...ne kin... ...oysa sen... ...yunusça sevdalanmak istersin... ...biner tepene kapkara bir kin... ...sustururlar... ...vururlar... ...sustururlar... ...vururlar... ...elini uzatırsın... ...sevdaların en yücesine... Ki hamurunda insanı sevmek vardır, ama yine de anlamazlar, tanımazlar seni. Sen gök kuşağına uzanmak istersin. Onlar hep çamurda, kandadırlar. Sürer gider bu kavga. Hep yenilmeni, boyun bükmeni beklerler. İşte o an silkine bilirsen kürşatsı hazlarla. Dikilebilirsen zulmün karşısına boyun eğmeden Gün senindir yiğidim günler senin Karanlığı sürebilirsen aydınlığa bir çoban gibi Senindir güneş senindir hilal ve yeniden senindir ötüken Kalk dayan yiğidim boyun eğme Böyle gördün atalarından boyun eğme Bak mazlumlar saf tutmuş seni bekler, boyun eğme, gülsün yüzler, boyun eğme, insin saf saf melekler, saf saf melekler, saf saf melekler.